Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Salatu ve selamu ala Resuline Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Üstad Bediüzzaman'ın Lemalar Mecmuasından 25. Lema Ünvalı Hastalar Risalesinden Devalar okuyorduk Bugün dördüncü devayı Ve devamını okuyacağız inşallah Zamanın el verdiği nisbette Dördüncü deva E Şekvacı hasta Üstad Hazretleri bu lemada 25 deva sayıyor. Her devada bir hitap cümlesi var. Bu hitap aynı zamanda derdi de, derdin teşhisi de anlamına geliyor. Mesela burada şekvacı bir insanı muhatap alıp şikayetinin ne kadar anlamlı olduğu üzerinde duruyoruz. Ey şekvacı hasta! Senin hakkın şekva değil, şükürdür, sabırdır.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 İnsanın şikayet hakkı yok. Senin hakkın şekva değil. Şükürdür sabırdır. Çünkü senin vücudun, ağza ve cihazatın senin mülkün değildir. Yani insanın elinden bir hak alınırsa, insanın şikayet hakkı olabilir. Halbuki bu vücut bizim değil. Nereden biliyoruz? Yani de hastalıklarla biliyoruz. Vücutta bizim hükmümüz geçseydi, istemediğimiz şeyler olmazdı vücudumuzda nelerin olup bittiğini bile bilmiyoruz. Gidip bir hekime soruyoruz. Bende bir sıkıntı var. Acaba sebebi ne? Vücut bizim olsaydı elbette bilirdik. Demek ki biz bu vücudun gerçek sahibi değiliz. O zaman mülkün sahibi mülkün istediği gibi tasarruf eder. Sen onları yapmamışsın. Yani değil yapmak vücudumuzda nelerin olup bittiğini, hangi organımızın nerede olduğunu ve nasıl fonksiyon gördüğünü bile bilmiyoruz. Evet sen onları yapmamışsın, başka tezgahlardan satın almamışsın. Ücreti deyip de almadık bunları. Demek başkasının mülküdür. Onların maliki mülkünde istediği gibi tasarruf eder. 26. sözde denildiği gibi, Kader Risalesi malum. 26. Söz. Çünkü konu doğrudan doğruya kadere tahallük ediyoruz. Bir noktada kadere itiraz anlamını taşıyor. Onun için Üstad oraya atfediyor. 26. Sözde denildiği gibi mesela gayet zengin, gayet mahir bir sanatkar, güzel sanatını, kıymetdar servetini göstermek için miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla bir ücrete mukabil bir saatçik zamanda mürassa ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği, bir hulleyi o fakire giydirir. Onun üstünde işler ve vaziyetler verir. Harika enval sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba bu ücretli miskin adam o zata dese bana zahmet veriyorsun.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 bir sıkıntı sonunda bir karşılık görülüyorsa insan o sıkıntıyı kabullenebiliyor. Çalışan bütün insanların için çalışıyorlar, en nihayetinde bir ücret aldıklar için. İnsanlar bir ay koşturmacalı bir hayat yaşıyorlar, belki birçok sıkıntılara katlanıyorlar, birçok sevmedi insanın kahrını çekiyorlar. Sene sonunda, şey, ay sonunda alacağı maaş için. Evet. Dolayısıyla karşılığında bir ücret veriliyorsa insanın itiraz hakkı olmuyor. Sevgili burada ikinci bir nokta var. Bir ücrete mukabil bir saatlik zamanda. Yani aslında büyük ücret veriliyor kısacık bir anda. Bir modellik vazifesi, mankenlik vazifesi gördürülüyor. Dolayısıyla insan bu ücreti alıp bu göreve talip olduktan sonra artık itiraz hakkı kalmıyor. Burada şu bir saatlik kelimesi üzerine de biraz durmakta fayda var diye düşünüyorum. Sen geçmiş bir hayatını düşünse şöyle, hayatının büyük ekseriyetini, insanların büyük kısmı sağlıklı, selametli geçirmişlerdir. Kısacıktır hastalıklı dönem. O insan o uzun yıllar sağlıklı olmanın şükrünü eda etmiyor. Ama o sağlık onun elinden alındığı anda itirazı basıyor. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Üstelik insanın yüzlerce azası var. Bunlardan hepsi sapasağlam. Bir tanesini, iki tanesinin arıza meydana geldiğinde insan itiraz ediyor. Halbuki yüzlerce organının yıllarca sağlıklı şekilde kendisine verilmesinin şükrünü yapmamıştır. O insan. Evet. Bir ücrete mukabil bir saatlik zamanda murassa, yani gayet süslü ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği, o hulley o fakire giydirir, onun üstünde işler ve vaziyetler verir. Mesleğini icra etmek için onu seçmiş, bu vazifeye getirmiş. Yani varlık sebebi oraya geliş sebebi bu sanata masar olmaktır o insanın. Evet, harika invar sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zata dese? Bana zahmet veriyorsun. Eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun. Deme hak kazanabilir mi? Evet, beni güzelleştiren bu gömlek. Halbuki sen zeki gömlek senin değil. Bu gömleğin sahibi istediği gibi uzaltır, kısaltır, rengini değiştirir vesaire. Bizim bunların hiçbirine itiraz hakkımız yok. Çünkü bizim değil. Evet. Üstelik güzellik kıstası bizim güzellik kıstasımızla Allah'ın güzellik kıstası olmayacaktır herhalde. İnsan kısa, dar, sınırlı bakışıyla güzelliği tam olarak keşfedemez. Dolayısıyla o sanatkarın o güzellik anlayışına rağmen olması gerekir insanın merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? İşte aynen bu misal gibi. Sani i haşmet sahibi, sanatkar, Cenab-ı Hak, sana ey hasta, göz, kulak, akıl, kalp gibi, nurani duygularla mürassa olarak giydirdiği cisim gömleğini, esma Yusnasının Hüsna'sının nakışlarını göstermek için, çok halat içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiştirir. Evet, bunu insan öncelikle bilmesi gerek. İnsan bu dünyaya muhteşem bir sergiye gelmiştir. Cenab-ı Hak en antika sanatlarını bu dünyada sergiliyor. İnsan da bu sanat galerisinin en anlayışlı, en şuur geniş varlığı seyircisi. Yani insan hem sanat hem de sanatı takdir edecek bir kabiliyette yaratılmış. Dolayısıyla bazı perdeler değişecektir. Bazı haller değişecektir ki Cenab-ı Hakk'ın birçok sanatı farklı farklı cepheleriyle ortalığa dökülsün, görülsün. Ve insan da bunu hissetsin. Çünkü en anlayışlı muhatap insan. Evet. Bunun için insanın değişik hal ve keyfiyetlere girip çıkması gerekiyor. İnişi çıkışı olması gerekiyor. Evet, Sen açlıkla onun Rezak ismini tanıdığın gibi. Açlık olmasa Cenab-ı Hakk'ın nasıl anlarız? Teorik olarak anlasak da insan vicdanen anlayamaz. Aç kalan bir insanın Allah'tan gelen bir nimetle açlığının giderildiğini görmesi, fark etmesi Cenab-ı rahmetini tatması anlamına geliyor. Bu da aslında başlı başına büyük bir ikram insan için. Çünkü bir elmada üstad öyle diyor. İnsanın şahane lezzeti var bir elmada iki lezzet var. Padişah sana ikram ettiği bir elmada iki lezzet var. Bir tanesi de elma lezzeti. İkincisi padişahın iltifat-ı şahanesi var. Sana bir elma göndermiş. İltifat-ı şahane lezzeti elmanın lezzetinin çok üstündedir. Aynı şekilde insan da muhatap olduğu rızıkların Allah'tan olduğunu anlaması, orustan çok daha büyük, çok daha mühim, çok daha insanın kalbini, ruhunu, aklını doyuran, tatlandıran bir keyfiyettir. Heh, dolayısıyla insan açlıkla bunu fark edebiliyor. Bu aslında başlı başına büyük bir ihsan oluyor insan için. Cenab-ı Hakk'ın demek ki rahimiyetini, rezakiyetini, rahmaniyetini anlamak açlıktan geçiyor. Şafi ismini de hastalığınla bil. İnsan saatinin kıymetini bilmiyor. Halbuki saat ne miyim bir şey? İşte insan hastalığa giriftar olunca bunu ancak anlıyor. Ha, i̇nsan bunu anlayabilmesi, fark edebilmesi, yaşayabilmesi için... Demek ki zaman zaman hastalıklara düşer olması lazım ki kendisinde sürekli olan, sürekli tıkır tıkır işleyen sistemin farkına varabilsin. Elemler, musibetler bir kısım esmasının ahkamını gösterdikleri için işte bu şekilde birçok elemler, sıkıntılar birçok şeyi fark etmemizi sağlıyor kainatta. Dolayısıyla insanı olgunlaştırıyor, daha seviyeli bir seyirci haline getirebiliyor. Bu muhteşem kainat sergisini seyredip hayran olup hayrette kalıp Cenab-ı Hakk'a muhabbetle muhatap olmasının yolunu açıyoruz. Evet bunda gerçekten lezzetten keyiften çok elemler ve sıkıntılar bu kapıyı açıyor. O zaman böyle bir yüksek mahiyet kazandıran hastalık insan için hükmet değil nimettir. Onun için insanın sabır değil, belki şükretmesi gerekir gerçekten. Elemler, musibetler bir kısım esmasının ahkamını gösterdikleri için, onlarda hikmetten lemalar, rahmetten şualar ve şuat içinde çok güzellikler bulunuyor. Demek ki elem gibi görünüyor. Yani daha önceki sohbetimizde de üzerine durmuştuk. Ahseneküleşin halaka. Allah her şeyi en güzel surette yaratıyor. Dolayısıyla her şey ya bizzat güzeldir. Ya neticeleri itibariyle güzeldir. Bu cehetle baktığımızda o elem gibi, musibet gibi görülen şeylerin üzerinde demek hikmetten lemalar. Hikmet pırıltıları var aslında biraz dikkat kesildiğimizde. Rahmetten şualar var. Rahmet ışıkları var üstünde. Ve o şuat içinde çok güzellikleri bulunuyor. Dolayısıyla karanlık peçi arkasında muhteşem şefkatli ve şirin bir yüz gizli. Belli. Eğer perde açılsa tevahuş ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında sevimli güzel manaları bulursun. Evet, işte insan hastalığı ifade ettiği manaya göre baktığında perde açılmış oluyor. Dünyada da açılmış oluyor. İşte hakiki veçini görebildiğimizde hikmetle Cenab-ı Hak Hakim'dir, hem de Rahim'dir. O halde o hikmetinin ve rahmetinin bir tecellisi olarak başıma gelmiştir. Çünkü bütün musibetler Cenab-ı izniyle başımıza geliyor. O halde mutlaka bunun bir güzellik vardır diye insan itikat ettiği zaman o güzellikleri fark etmeye başlıyor. Dolayısıyla dünyada da perde açılıyor ama asıl perde ahirette açılacak. İnsana iyi ki başıma o bela o musibet gelmiş ve iyi ki ben sabretmişim, şükretmişim diyecektir. Başka devaya kapatıyoruz. Beşinci deva. Ey maraza müptele hasta. Bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiş ki. Hastalık bazılara bir ihsanı ilahidir. Bir hediyeyi i rahmanidir. Bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiş ki. Çok şey gördüm geçirdim. Bana kanaat verdi ki.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 Hadsiz bir hayat ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harabeder. eder. Sen hastalık gözüyle herhalde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasında ukurevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Evet. Şu statüzler bu beşinci devada maddi ve manevi hastalıklar aslında birbirinden ayrılıyor. Maddi hastalık insanın bedenine musallat olan hastalıklar, manevi hastalıklar insanın manevi hayatına, kalbine, ruhuna musallat olan hastalıklardır. Doğru, ah, ebedi hayatını tehdit eden hastalıklardır. Bedeni hastalıklar dünyevi hayatımızı belki tehdit ediyor ya da rahatımızı kaçırıyor. Oysa. Manevi hastalıklarımız ebedi hayatımızı, sonsuz hayatımızı tehdit ediyor ve sonsuz bir sıkıntıya bizi giriftar ediyor. Bu ikisi kıyaslanmadı. Üstadın Hazreti Eyüp Aleyhisselam için söylediği, iç dışa, dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyüp'ten daha ziyade hastalıklı görüneceğiz diyor. Niye? Çünkü hasta e, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıkları kısacık dünyevi hayatını tehdit ediyordu. Bizim hastalıklarımız ebedi hayatımızı tehdit ediyoruz diye bizim çok daha acınası bir durumda olduğumuzu çok da tehlikeli bir durumda olduğumuzu beyan ediyoruz evet Üstad Hazretleri 5. devada özellikle mahsusan onun üzerinde duruyor tekrar alalım ey maraza müptelasta bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiş ki hastalık bazıları bir ihsan ilahidir nedir yani Cenab-ı Hakk'ın özeli ikramı Bir hediye rahmanidir. Cenab-ı rahmetinin tecellisi. Haşa yani insan şikayet ederken bazen diyor yani haşa Allah acımasızlıkla, merhametsizlikle suçlar bir pozisyona giriyor insan. Çünkü Cenab-ı rahimdir hem de hakimdir. Kuluna bir kaslı garadı da yoktur. İnsanın bunu bilmesi lazım. Evet Üstad Hazretleri burada çok nefis bir tahlil yapmış oluyor. Bu 8-9 senedir liyakatsız olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Hastayız. İnsan hastalıktan kurtulmak istiyor. Dolayısıyla dua talep ediyor. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm? Sair gençlerin ten ahiretin düşünmeye başlıyoruz. Muhteşem bir şey. Gençlikte daha çok gaflet hakim. Kafa dumanlı oluyor. Daha çok dünyasına meylediyor. Evet. Fakat işte en hayırlı genç odur ki ihtiyar gibi ölümü düşünüp ahiretine hazırlansın. Mealinde üstadım bir söz var. Evet. Oysa gençe birden olgunlaştıran bir keyfiyet arz ediyor. Evet. Dolayısıyla hastalıklı gençlerdeki bu manenin inkishafı görünce üstat hazretleri Evet. Gaflet içindeki ve vesvetten bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum. Onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsani ilahi olduğunu ihtar ederdim. Tahammül edilebilecek sınırlardaysa bu büyük bir ihsani ilahi. Derdim ki kardeşim, senin bu hastalığının aleyhinde değilim. Niye? İnsanı uyandıran bir şey, insan ebedi hayatını kurtarmaya insanı uyandıran bir şey için insan aleyhte olabilir mi? Evet. Halbuki hastalık kalksa, sen böyle günah işletiyorsun. O zaman da manevi bir hastalık ortaya çıkıyor ve ebedi hayatımızı tehdit ediyor. Değil mi? Derdim ki kardeşim senin bu hastalığının aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış. Cenab-ı Hak Hakim-i Mutlak Rahim-i Mutlak boşuna vermiyor hastalığı. Biz uyandırma vazifesi var. Evet. Dolayısıyla insan uyandığında kendine geldiğinde bu hastalık çekip gidecektir. Evet, hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış. Ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra Halik-ı Rahim inşallah sana şifa ver. Hem derdim senin bu bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp evet sıhhat belası. Eğer sıhhat insanı günaha yakınlaştırıyor, ahiretten uzaklaştırıyor, ebedi hayatını tehlikeye sokacak hallere insanı götürüyorsa elbette beladır. Senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp, namazı terk edip, kabri düşünmeyip, Allah'ı unutup, bir saatlik hayatı ı zahiri keyfiyle hadsiz bir hayat ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harap eder. Üstad Hazretleri bir yerde dünyevi hayatı, dünyevi istikbal ile ahirete ait istikbali anlatırken dünyevi istikbali bir seraba benzetiyoruz. Bir katre serap hükmünde diyor. Bir katre serap ebediyete nispetle. Niye bir katre serap? Çünkü dünyevi hayat ebediyetle kıyaslandığında sıfır hükmünde. 100 yüz senede yüz bin senede yaşasa insan sonsuza kıyaslandığında sıfırdır. Bir katre serap. önümüze ne çıkacağı belli değil. Yarınımızdan haberdar değiliz. Bütün planlarımız suya düşebilir. Dolayısıyla insan yani düşündüğü planla istikbale yetişmeden ölebilir. Dolayısıyla bu istikbal bizim için seraf hükmünde olabiliyor. Peygamber sallallahu ebedi bir istikbalden bahsediyor bize. Kur'an onu ders veriyor bize. Dolayısıyla bu istikbali bizi garanti altına almak, onun için kaygılanmak gerek diye bir muhakeme geliştirmek lazım. Diğer taraftan, Stajacıtlarını dünyevi saadetle ebedi saadeti kıyaslarken, dünyevi saadetin çakıp sönüveren bir şimşek gibi olduğunu, ebedi e, sahretin ise daimi aydınlatan bir güneş gibi olduğunu ifade ediyor. Gerçekten dünyevi lezzetler böyle. Bir saatlik hayat dünyevinin zayıf keyfiyle hatsiz bir hayat ebedisini sarsar. Bunu dünyevi olarak da numarelerini görüyoruz. İnsan bir e, efendim öfke esnasında öfkenin e, şeyiyle e, sakıçlıyla bir cinayet işliyor. bir dakikada işlediği cinayet için yirmi yıl yatabiliyor. Veya işte bir gayrimeşru keyfinin hatırı için üç beş dakikalık bir lezzet için bir günaha giriyoruz. Dünyasını da berbat edebiliyor, ahiretini de berbat edebiliyoruz. Evet. Dolayısıyla insanı burada e, bu nefsin haz ve arzularını, dünyevi tutkuları kontrol altına alabilen, aldırabilen bir keyfiyet ihsan edilmiş oluyor hastalıkla. Dolayısıyla insan her şeye gerektiği kadar kıymet veriyor. Dünyaya dünya kadar, ahirete ahiret kadar. Dolayısıyla insan ebedi hayatına çok daha e, verimli bir şekilde hazırlanabiliyor. Sen hastalık gözüyle her halde gideceğin bir menzilin olan kabreni ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün. Ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsaldeki sıhhat, bir hastalıktır. Evet. Dünyevi ve ahirette ait hastalık ve sıhhat olarak değerlendirdiğimizde bu sonuca varıyoruz. Altıncı deva. Ey elemden teşekki eden hasta. Evet işte burada da elem çeken hastanın, elemden dolayı şikayetçi olan hastanın durumunu ele alıyor kolay değil. İnsan eziyet çekiyor. Katlanmak da kolay değil. Buna nasıl bir teselli verilebilir? İmandan, Kur'an'dan kaynaklanan nasıl bir teselli verilebilir? Bunun bir örneğini üstad bize takdim ediyor bu altıncı devada. Senden soruyorum. Geçmiş ömrünü düşün. Ve ömründe geçmiş lezzetli safa günleri ve bela ve elemli vakitlerini tahattur et. Herhalde ya o ya ah diyeceksin. Yani ya elhamdülillah şükür veyahut va hasreta va esefa kalbin veya lisanın diyecek. Dikkat et. Sana oh elhamdülillah şükür dedirten senin başından geçmiş elemler musibetlerin düşünmesi bir manevi lezzeti deşiyor ki senin kalbin şükreder. Çünkü elemin zevali lezzettir. O elemler o musibetler zevaliyle ruhta bir lezzet irsiyet bırakmış ki düşünmekle deşilse ruhtan bir lezzet akıyor. Şükürler takattur ediyor. Evet. Bu da çok önemli bir nokta. İnsan gerçekten geçmiş hayatına baktığında kalbine gelen şeylere dikkat etsin. Bazıları ah dedirtiyor bazıları oh dedirtiyor. Yani bir saadet bir iş şekavet anlamına geliyor. Ama insan dikkatle baktığında Geçmiş, lezzetli, keyifli günler insanı ah dedirtiyor, hasretle yakıyor belki onlar, onların geçişi. Çok önemli. Dolayısıyla bu bir kural, kaide. İnsan seneler sonra geriye dönüp baktığında lezzetli ve safalı günleri, hele de günahlıysa insanın öyle bir ciğerini yakıyor ki ah dedirtiyor. Çok önemli. Tabi asıl ahı ahirette söyleyeceğiz. Yani kısacık dünyanın hatırı için bir gün yakaldık yakalmadık diyebildiğimiz bir dünyanın hatır için ebedi hayatımızı mahvetmişsek o zaman ah diyeceğiz gerçekten evet, demek ki geçmiş sefalı günler sonra ah dedirtiyor en büyük ahı da ahirette dedirtiyor ama geçmiş elemli belalı musibetli günleri şimdi düşündüğünde insan oh diyor iyi ki geçmiş Mesela dişi ağrımamak nasıl bir şeymiş? Evet insanın belinin ağrıması, ağrımaması nasıl bir şeymiş, ne büyük keyifmiş diye. Eskiden beli birkaç gün, birkaç hafta düşündüğünde her defasında aslında içinde bulunduğu nimeti fark ediyor, oh dedirtiyoruz insanı. Evet. Dolayısıyla geçmiş elemli, sıkıntılı günler ne zaman aklına gelse insanın, insanda keyif ve lezzet bırakıyor. Hele insan bunu düşündükçe daha da çok keyifleniyoruz. Ama asıl dünyada çektiği sıkıntı ve ıstıraptan ve belki işte namazın meşakkatinden, ibadetin meşakkatinden alacağı lezzet ahirette çok büyük olacak. Oh öyle bir oh diyecek ki orada gerçekten. Evet, Pahası cennet olan bir oh olacak. Evet. Sana vâ esefâ vâ hasretâ dedirten senin eski zamanda geçirdiğin lezzetli ve safalı o hallerdir ki... ...zevalleriyle senin ruhunda daimi bir elem irsiyet bırakıp ne vakit düşünsen o elem yine deşiliyoruz. Esef ve hasret akıtıyoruz. Madem bir günlük gayrı meşru lezzet bazen bir sene manevi elem çektiriyoruz. Ve muvakkat bir günlük hastalıkla gelen elem çok günler manevi sevapla beraber... Zevalindeki halas ve kurtulmaktan gelen manevi lezzet vardır. Madem bir günlük gayrı meşru lezzet, bazen bir sene manevi elem çektiriyor. İnsan vicdan taşıyorsa ben nasıl böyle bir günaha girdim diye de insanı vicdanın acıtıyor. Evet çok günler, bir günlükle sefalı bir gün geçirmiş ama günahlı olduğu için Ömrünün sonuna kadar belki hatta ömrünün öbür taraftaki kısmında da çok ciddi sıkıntılara insan düşüyor. Burası hem dünyada hem ahirette insana elem veriyoruz Burada çok önemli bir noktayı belki e, iyice idrak etmemiz gerekir. Dünya hayat çok kısa. Cenab-ı Hak burada azıcık bazı sıkıntılara katlanmamızı istiyor ki ebedi hayatta Ebediyen rahat edelim. Ya da azıcık bazı sıkıntılara katlanmamızı istiyor ki cehennem gibi sıkıntıya katlanmak zorunda kalmayalım. Ve azıcık bir lezzeti terk etmemizi istiyor ki ebedi lezzetler diyar olan cennette ulaşabilirim. Yani ne göz görmüş, ne kulak şetmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş diyor Peygamber S.A.C. Cennetteki güzellikleri anlatırken. Sen aklına hayaline gelmedik güzellikler memleketi. Dünyanın bin sene mesudane hayatı, krallar gibi hayatı cennetin bir saatine mukabil gelmiyor. Böyle bir lezzeti, üç kuruşluk dünya zevkleri uğruna feda etmemesi gerekir akıllı insanın. İşte hastalık insana bunu da ihtilal ediyor. İnsan hastalığına bu nazarla bakarsa, çok büyük bir, sabır ve teselli kaynağı bulmuş oluyor. Sen geçmiş mesela 100 gün geçmiş hastalığın üzerine 100 günlük çekmiş oldu eziyetin ahirette kendisine ne büyük seyahatlar kazandırdığını düşününce insanın mevcut hastalığına çok daha kolay tahammül edebildiği rahatlıkla anlaşılabilir. Evet. Senin başındaki şimdilik bu muvakkat hastalığın neticesi ve iç yüzündeki sevabı düşün. Yani yeryüzü insan için bir ticarethane yahut bir tarla hükmünde. Ebedi hayatımıza buradan mal gönderiyoruz, ürün gönderiyoruz. İşte bu mal ve ürünün çok daha bereketli olmasının şartı meşakkatli olması. Meşakkat ne kadar fazlaysa. Yapılan iş o kadar kıymetli oluyor öbür tarafta. Dolayısıyla insan meşakkatten, meşakkatler karşısında sabırla tahammülle karşı koyup özellikle sevabını düşünüp akıbetini düşünüp katlanmasını bilmesi lazım. Girişteki konuda da bahsetmiştik. Yani elem doğru insana sıkıntı veriliyor. Dolayısıyla buna katlanmak kolay değil. Ama bize bunu zaten ücreti verilmiş. Daha ileride duracak üzerinde. Daha müthiş ücretler verilecek bunun için. İnsan azıcık bir ücret için ne işler yapıyor? Akşama kadar tardalarda çalışıyor. Sokakları süpürüyor. Bir sürü insanın kahrını çekiyor. İnşallah insanda hastalık vasıtasıyla. Neydi hastalık? Cenab-ı bizi çok özel bir görevde kullanıyor. Nedir? Üzerimizde sergilediği bir sürü isimleri, sanatları var Cenab-ı Bunları görecek anlayacak, idrak edecek ve belki başkalarına gösterecek bir e, muhteşem bir şerefli bir vazifeyle vazifelendirmiş bizi. Bu vazife sırasında biraz da eziyet felemi çekiyorsak eğer bunun karşılığını isteme hakkımız yok. Çünkü dünya kadar şey vermiş bize. Yoktu kuvar edilmişiz. Hayvan olmamışız. Efendim taş toprak olmamışız, insan olmuşuz. İnsan olmuşuz. Bir sürü organlar bize bahşedilmiş. Bir ikisinden belki mahrum kalmışız. Burada hiç kalmamışız, azıcık bir sıkıntı çekiyoruz. Ömrümüzün kısa bir döneminde, bu kadar şey bize peşin ücret verilmiş, sonra bizden bazı efendim vazifelere karşı kısmi bir meşakkate tahammülümüz isteniyor. Bu da gayet normaldir. Evet, işte insan hastalık vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'ın ...birbirinden muhteşem isimlerinin değişik tecellilerine masar oluyor... ...hem kendisi anlıyor hem başkasına anlatıyor... ...böyle muhteşem bir vazife sırasında çektiği eziyet içinde... cenab lütfuyla ahirette işte göz görmemiş, kulak işitmemiş... ...insanın aklına hayaline gelmemiş güzelliklerle karşılık verecek inşallah... ...insan bunları düşünüp hastalığına daha bir sabır, belki şükürle mukaber edebilir... ...evet... Bu, bu üç deva ile de bugünkü programımızı bitirelim. İnşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke la ilmelene illa maallemtene inneke entel alimul hakim ve ahirud davana elhamdül rabbil el